Akşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Açık Radyo'da ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben pınar erkan elektronik posta adresim pınar erkan et yahoo.co.uk bugün programımızda yine 19. yüzyılda kentte yapılan değişiklikler yangınlar nedeniyle açılan yollar neler olmuş onları konuşmaya devam edeceğim ve ee, ı Türk Komisyonu tarihi yarımazada e, önemli değişiklikler e, yapmıştı, yollar açmıştı. Kagir yapıların inşası için bir takım önlemler alınmıştı diye e, daha önceki programda konuşmuştuk. Şimdi Galata'da 6. daire e, çalışmalar yapıyor ve de çok iddialı projeleri 1864 yılında uygulamaya başladıkları Galata surlarının yıkılması Viyana'da surlar yıkılmış ve bunları görüyor Osmanlı yöneticileri etkileniyorlar belli ki benzer şeyleri İstanbul'da yapmaya girişiyorlar surlardaki korunması gereken kitabeleri saptıyorlar ve de yıkımdan önce bunları Galata Kulesi'nde toplamışlar o yıkımda kontrollü olarak gerçekleştiriyorlar 37 hektarlık alanı kaplayan ortalama 2 metre kalınlıkta surun yıkılması o taşların taşınması bir yıldan az bir sürede bitirilmiş hızlı bir uygulama Hocapaşa yangın alanında yapılan operasyonun etkisi olmuştur diye yorum yapıyor İlhan Tekeli o yıkımdan çıkan malzemenin yol yapımında kullanılması mümkün oluyor. Duvarlar yıkılınca yeni kapı caddesi açılıyor, Şişane Sokak, Büyük Endek Sokak, Boğaz kesen caddesi ve de Karaköy, Karaköy ve Azap Kapı arasında Yorgancılar ve Karaköy Toplane bağlantısını sağlayan Galata caddeleri o Galatayı yol bakımından zenginleştiriyor. Sonra bir de 1863 yılında Galata Köprüsü araba geçişine uygun hale getiriliyor hem Galata hem de İstanbul yakasındaki iş merkezinin araba ulaşımına elverişli hale geldi ve bir bütünlüğe kavuştuğu düşünülebilir. O arada da Taksim'den Pangaltı'ya doğru geniş bir yol yapıyorlar. Kenarlarına ağaçlar dikiyorlar. Ondan sonra da o yolu 1869'da tamamlıyorlar. Şişli'ye doğru da uzatmaya başlıyorlar. Ee, kentler büyümeye başlayınca kentin kenarındaki mezarlık alanlar kentin ortasında kalıyor. Bu enteresan bir konu. Çünkü günümüzde şöyle dönün sorun etrafınızdaki kişilere. Belki siz kendiniz bile sanki o yani şimdi benim tabi ben tabi bu konuları çok konuştuğum için bu program dinleyicisi için o kadar geçerli olmayabilir ama. E, o ne, şehrin aslında her yerinin ne kadar çok mezarlıkla kaplı olduğunun insanlar çok farkında değil e, ve şaşırmaya devam ediyorlar yani mezarlıkların e, kaldırılması e, gerektiğini şehrin büyüyebilmek için insanlar bilmiyorlar e, ve çok tepki gösterdiklerini görüyorum bununla sürekli karşılaşıyorum evet, Mezarlığı mı kaldırmışlar ay görüyor musun bak orada da mezarlık varmış kim bil mesela daha e, bugün okudum Galata Kulesi'nin çevresindeki mezar taşlarını e, görüyorlar ve diyorlar ki, aa mezar taşına benziyor onlar. Bu eski fotoğraflarda. E, hani çok da genç insanlar değil bunu söyleyenler ama bu önemli olan bu değil zaten. Yani genç veya yaşlı kent tarihinin e, nasıl olduğunun e, farkına varmakla, nasıl gelişmelerin nasıl gerçekleştiğinin farkına varmakla ilgili bir şey bu. E, çünkü Galata bölgesi, 19. yüzyılın ikinci yarısına gelene kadar mezarlıklarla kaplıydı. Şehrin birçok yeri mezarlıklarla kaplıydı ve o, o, o, 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle e, o dönemin çağdaşı kent biçimlenmesini gerçekleştirebilmek için nüfus artışıyla beraber e, yapı artışı e, o mezarlıkların taşınmasına veya e, yok edilmesine neden oldu. Üstüne üstlük ee, yine de biz e, çok sayıda mezarlığın ortasında yaşar gibiydik. 1980'li yıllara gelene kadar, 1980'li yıllardan günümüze kadar da birçok mezarlığın e, yok olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla e, o zannedildiği kadar e, olmayacak bir iş değil. Zaten hep böyle büyüdü e, şehir. E, i̇şte öyle şehir büyürken... Şehrin dışında periferisinde kalan mezarlıklar kentin ortasında oldu haliyle. O alanlar boşaltılarak parklar yapılmaya başlandı. Taksim Pangaltı yolu yapılırken de Taksim'deki Katolik mezarlığı Ferikö'ye götürülüyor. 1865 yılında bir veba salgını yaşanıyor. O sırada kent içinde kalan mezarlıklarda... Ölülerin gömülmesine izin verilmeyince Taksim'deki Ermeni mezarlığı da kullanım dışı kalmıştır. Eşişli'de yeni bir mezarlık kuruluyor. O eski Katolik mezarlığı yerine Bozart ilkelerine uygun olarak tasarlanmış bir park yapılıyor. Taksim kışlasının yanında yine ilk park Pera'nın çok canlı bir eğlence yeri haline gelince Toz Müslüman mezarlığının bir kısmı da çok geçmeden Tepebaşı bahçesi haline geliyor. Anadolu yakasında Kısıklı 1870 yılında işte Millet Bahçesi açılıyor filan. Tepe başında eski programlardan birinde konuşmuştuk nasıl? 19. yüzyılın başında mezarlığın çalgılı orkestralı çay bahçesine dönüştüğünü konuşmuştuk. Ondan sonra 1868'de 6. daireyi belediye Şişhane başında belediye binasını yapmaya başlıyor. Ondan sonra çevresini de planlıyor. Beyoğlu ve çevresinde yaşanan yangınlarla bir biçimlenme oluyor yine. 1831 senesinde çok ciddi bir yangın yaşanmıştı. Ondan sonra 1870'te de İstiklal Caddesi'nin Galatasaray'dan Taksim'e kadar olan kısmı tarla başına doğru yanıyor. 3000 bina gidiyor. Yani o zaman Cadde-i Kebir olarak geçiyordu. Ben şimdi İstiklal Caddesi dedim ama elbette o dönemki adı o değildi. Bir komisyon oluşturuyorlar. Mimar mühendislerden kurulu. Ondan sonra da tabii komisyon bir plan hazırlıyor. İngiltere elçiliğiyle. Taksim'i birleştiren, 30 metre genişliğinde açılan Tarlabaşı Caddesi ana ekseni oluşturuyor. O planda bir ızgara yine bir yol ağı kurulmuş. O yol ağını diagonal olarak kesen yollar ana bir meydana açılıyor. Evet. Fakat o plan bir taraftan caddeyi kebiri ikinci plana düşürüyor. Bir de açılan o geniş yolların eskiden binası bulunanlara çok küçük parseller bırakacak şekilde yol alması nedeniyle mal sahipleri protesto ediyorlar. Dolayısıyla o plan uygulanamıyor. Yani yangından sonra aslında bugünkü İstiklal Caddesi ana... Aks olmaktan çıkacaktı fakat söylediğim sebeplerden dolayı bu mümkün olamadı. Dolayısıyla daha önce Hoca Paşa yangın alanında çok başarıyla bir plan gerçekleştirmişlerdi ama aynı şeyi Beyoğlu'nda yapamıyorlar. Burada daha zenginler var neyse işte bir takım insanların daha güçlü olması burada itiraz etmelerine neden oluyor ve e, o planı burada gerçekleştiremiyorlar. 1853'te e, Dolmabahçe Sarayı çevresinde yeni odaklar gelişiyor. Çok doğal bir süreçte çünkü yönetici kesim başta olmak üzere e, sultanın yakınında olmak istiyorlar. Topkapı Sarayı'nın e, terk edilmesi Dolmabahçe Sarayı yapılmadan daha öncesine dayanır. Gide gide daha az vakit geçirmeye başlamışlardı Topkapı Sarayı'nda. Fakat Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra bir ciddi değişim söz konusu oluyor ve de benim derslerde anlattığım şekliyle şehrin ağırlığı noktası kuzeye kayıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Ah İstanbul Sözleri Gemilerle Dümlener Sesine Karışır Her akşam Segahnameler Göğsüne Saplanmış Bıçaklar Gibi parlar Toprağının Üstünde Çeviri bir yolcu belki, yoldaşı keder. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan, Betondan, Mecidiyeden, Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de e, Dolmabahçe Sarayı'nın inşansıyla birlikte e, şehrin ağırlık noktasının kuzeye kaydığını söyledim en son. E bu e, şehirin nüfus da artıyor İstanbul'da e, köprüleri de yapmışsınız e, şehir içi sirkülasyon e, daha farklı biçimde gerçekleşmeye başlıyor her şey daha kolay eskisine e, kıyasla dolayısıyla e, 1856'da Cemile ve Münire Sultan Yalıları inşa ediliyor Ihlamurk Kasrı, Çırağan Sarayı ki e, defalarca inşa edilmiştir e, Yıldız Sarayı bir saraylar kompleksi oluşturuyor. Bahçesi Avrupa'dan gelen peyzajcılar tarafından düzenlenmiş bir saray. Mecidiye, Dolmabahçe, Hamidiye camileri sarayların çevresinde inşa edilmiştir. Bir de sarayın çevresinde Kışlalar Çemberi kurulmuş oluyor. 3. Selim ve ikinci Mahmut döneminde yeniçerilik kaldırılıp Ordu modernleştiriliyor ve bir kışla yapımı dalgası yaşanıyor bu dönemde. Selimiye, Hasköy, Humbaracılar, Levent Kışlası, Rami, Kuleli'deki süvar kışlaları genellikle kentin çeperine yayılmıştı. Ondan sonra ikinci dalgayı oluşturan Abdülaziz zamanında yapılan Taksim Topçu Kışlası, Maçka Silahhanesi, Gümüş Suyu Kışlası, taş kışla saray yakınında bir halkı oluşturuyor gerçi taş kışla başka bir amaçla inşa edilmişti ama ondan sonra da ikinci Abdülhamit'in Yıldız çevresine yaptırdığı Malta ve Musika-yı Hümayun kışlalarını biliyoruz. E, Abdülaziz akaretlerde saray çalışanları için sıra konutlar yaptırdı. O sıra konutlarda Günümüzde devam ediyorlar varlıklarına ve de Halit Ziya Uşaklıgil anlatır. Beşiktaş'ta yukarı mahalleler dahil olmak üzere saray çevresinde pek küçük bir para karşılığında saray mutfaklarından son derece nitelikli yemek veriliyormuş. Dolayısıyla da saray çevresinde bir yaşam kolaylığı sağlanıyor. Saray ve çevresi büyük ölçüde devletin yatırımlarıyla şekillenmesine ve Sisteme planlama girmiş olmasına rağmen bir plana göre geliştirilmemiş parça parça verilen kararlarla olmuştur diyor tekeli. O kararlar arasında Sultan Aziz'in yangın tehlikesine karşı önemli miktarda tazminat ödeyerek Tekerlek Mustafa Mahallesi'ni tamamen yıktırmış olması. Vişnezade Mahallesi'ni de işte kısmen yıktırmış. Bunlar tabii çok dikkat çekici uygulamalar, savaşlar da çok etkili elbette. Osmanlı Rus Harbi'nden sonra İstanbul'a 200 binden fazla göçmen geliyor. O 1877-78 tarihidir. Bir kısmı İstanbul çevresinde kurulan göçmen mahallelerine yerleştiriliyor. Göztepe'de bile var Kadıköy Göztepesinde, Kandilli'de, Anadolu yakasında Göksun'un güneyinde yeni mahalle bu amaçla kurulmuş. Bunlar nizamnameye göre planlanıyorlar. Ayrıca Alibeyköy, Zekeriya Köy'e de göçmenler yerleştiriliyor. Bu göç sırasında Müslüman nüfusun çekildiği yerlerde tek başına barınamayıp göç etmek zorunda kalan Yahudiler de balata geliyorlar. Kumkapı civarında yine göçmenlerle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. O Ebniye nizamnameleri de giderek değişiyor. 1882 tarihli olanı ikinci Abdülhamit zamanında yapılan uygulamaları yönlendiriyor. Hem kentin fiziki yapısını ve görüntüsünü etkileyen en önemli gelişmeler deniz yolları, demir yollarının kent merkezine bağlantısını sağlayan liman rıhtımı, istasyonların yapılması çok önemli. O Sirkeci Garı binaları, Haydarpaşa Garı. Tamamlanıyor. Galata Rıhtımı 1895'te Sirkeci Rıhtımı antropoları yapılıyor. Onların da ne kadar meşakkatli bir süreçte yapıldığını anlatmıştık gene bir programda. Haydarpaşa Limanı da hem mendireyi hem depo alanları ve Kisilo ile birlikte inşa ediliyor. Dolayısıyla kentin hem batısında hem doğusunda demir yolunda Banlio trenlerinin işlemeye başlaması üzerine 1880'li yıllarda demir yolu güzergahında büyük kısmını ahşap köşklerin oluşturduğu sayfiye yerleşmeleri gelişmeye başlıyor her şey birbiriyle bağlantılı ya bunlar da birbirleriyle bağlantılı. Zaman içinde ikincil konuttan sürekli oturulan yerlere birincil konuta dönüşmüşlerdir. Şehir kalabalıklaşıyor ve işte Cumhuriyet dönemine geçince de artık farklı uygulamalar karşımıza çıkacak. Haydarpaşa'dan başlayan, Bağdat Demiryolu hattıyla beraber Kızıl Toprak, Göztepe, Erenköy, Bostancı diye devam eden ee, Anadolu yakasında kıyı şeridine paralel e, hat üzerinde mahalleler ortaya çıkıyor. Ondan sonra da örneğin 2. E, Dünya Savaşı sonrasında e, Zeytinburnu e, mahallesi e, çevresinde bir Ermeni mahallesi kurmak için plan hazırlanmış ama ondan sonra yani bunu padişah kabul etmesine rağmen e, siyasal nedenlerle izin e, verilmediği anlaşılıyor. Yani umarım o söylediğim e, net anlaşıldı. E, Zeytinburnu mahallesinin e, geliştiği yerlerde Osmanlı döneminde bir Ermeni mahallesi kurulması düşünülüyor. Henüz burada böyle bir gelişme söz konusu bile değilken yoksa olay ikinci dünya savaşı sırasında cereyan etmiyor belki. Hani öyle bir girdim ki cümleye o şekilde anlaşılmış olabilir yani o 1882 e, emniye nizamnamesi e, spekülatif hareketlerin başlamasına el verecek hükümlerin olduğu e, nizamnamedir. Onun için önemlidir. Padişah'ın izni olmadan e, arsa alınıp satılmasına olanak sağlıyor. Dolayısıyla da e, daha bir rahatlanıyor tabii e, bahçe alınırken. Bağ bahçelerde bir dönümden az olmamak üzere parsellere ayrılmak ve üzerinde köş yap, köşk yapılması halinde yeni alanların işte imarı açılmasını padişah iradesi dışına çıkaran bir hüküm bu. Ee, 1877 78 o göçmenleri yerleşti demiştik Göztepe'de. Yine Tütüncü Mehmet Efendi. Bin dönüm toprak alıyor. Ondan sonra 10 ila 25 dönümlük köşk parsellerini bölerek bunları satıyor. Ve de Müslüman Osmanlı üst kademe, Müslüman Osmanlı bürokrasisinin ve paşalarının yoğunlaştığı bir alana da böyle dönüşüyor. Sadece o da değil, 2. Abdülhamit 1902 yılında, Paris'in baş mimarı o zaman Antoine Bovart'a İstanbul'u güzelleştirmek için plan yaptırmış. Yani o planın hazırlanması için Paris seferi Salih Münir Bey'i işte görevlendiriyor. Salih Münir Bey'in anlattığına göre Avrupa gazetelerinde İstanbul'un halini işte eleştiren yazılar çıkıyor. Ya kabahatleri yüklenip susmalı ve herkesin tarizine baş eğmeli ve yahut paytahtımızı layıkıyla temizlemeli, süslemeli, mamur bir hale koymalıyız. Bu iş ancak sen kusursuz görebilirsin. Çünkü çok vakitten beri Avrupa'da yaşıyorsun. Avrupa'nın pek çok taraflarını dolaştın. Süslü şehirlerini ziyaret ettin. Süslü şeylerden ve mühendislikten anlarsın. Sana geniş selahiyet ve nüfuz vereyim. Git Fransa'da bu işlerden anlayışlı cidden ehliyetli adamları toplayıp buraya getir benim nezaretim ve senin riyaz, riyasetin altında senin intihap ve arz edeceğin memurlardan mürekkep bir komisyon yapalım e, işe başlayalım dediğini söylüyor Abdülhamit söylemiş bunları ondan sonra da Bo vardı görevlendirmişler göye ama adam işi pek ciddiye almamış belli terbiyesiz erif İstanbul'a bile gelmemiş İstanbul'un fotoğraflarını istedip o fotoğraflara dayanarak İstanbul'un ana meydanları işte Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü için perspektifler çizmiş Bozar anlayışı içinde etrafı büyük binalarla çevrili gösterişli dikdörtgen meydanlar öngörüyor. Ayrıca da Sarayburnu, Kule arasında, Marmara kıyısı bazı yollar içinde, meydanlarda olduğu gibi bazı işte imajlar geliştirmiş. Beğenmiş de yöneticiler bunları. Uygulansın diye ferman çıkarılmış ama hiçbiri uygulanmamış. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın.